Sinbad Şahin Her gün ava çıkmasıyla meşhur Kral Sinbad yine bir gün ava çıkmak için hazırlıkları başlatmış. Yanından hiç eksiltmediği ve ta küçüklükten beri bakıp beslediği Şahin'ini de almış yanına. Onu bir halka ile bileğine bağlamış. Su içsin diye minik altın tasını boynuna asmış. Yaverinin, ''Kralımız her şeyimiz tamam, biz hazırız.'' dedikten sonra kafilesiyle çıkmışlar sürekavına. Birde gide bir vadiye düşmüş yolları. Orada çadırlar kurup konaklamışlar. Ağlarla tuzaklar hazırlamışlar. Sonra da bir köşeye çekilip beklemeye koyulmuşlar. Az geçen de Ceylanlardan biri görüş mesafelerine takılmış. Ceylanı gören Sinbad adamlarını uyarmış. Bu avı kaçıranın canına okurum. Adamları bir telaştır sarmış. Kralın huyunu bilen adamları can korkusuyla ağlara sarılıp Ceylan'ı tuzağa düşürerek Sinbad'ın bulunduğu yöne doğru çekmişler. Kralla Ceylan göz göze gelmişler. Sinbad, elinin tersiyle adamlarına gitmesini işaret etmiş. Ceylanla baş başa kaldıklarında bir de ne görsün? Ceylan, ön ayaklarını göğsünün üzerine getirip, arka ayaklarının üstünde dikilmiş az bir zaman. Hemen ardından sanki krala saygılarını sunar gibi, hafifçe eğilerek, yeri öpercesine, başını çimlere yaslamış. Hoşuna giden bu durum karşısında Sinbad, Ağa çekip hayvanın boynunu okşamak istemiş. Tam okşayacakmış ki birden sıçramış ceylan, kralın üstünden hoplayıp seke seke gözden kaybolmuş. Kaçıp kurtulan ceylanın ardından bakan adamları göz göze gelip gülüşmeye başlamasınlar mı? Kral bozuntuya vermemeye çalışarak vezirine sormuş: Adamlarım ne diye gülüşmektedir? Vezir ahdini hatırlatarak. Kralım hani bir sözünüz vardı ya deyip susunca kral bu kez şaşkınlık içinde neymiş bu sözüm hadi söyle diye emredince vezir anımsatmış. Ceylanı elinden kaçıranın canına okurum demiştiniz. Kral bir taraftan ceylanı kaçırdığı için hayıflanırken öte taraftan verdiği sözün kendisine hatırlatılması üzerine küplere binerek adamlarına siz burada beni bekleyin bu ceylanı yakalamadan dönmeyeceğim diye ferman buyurduktan sonra Yağız atıyla Sadık Şahin'ini alıp düzülmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, sonunda Ceylan'ın izini bulup bir hışımla onu takip etmiş. Bir kayalığın üstünde dinlenirken görmüş onu. Hayvan kokusunu alıp yorgun argın tekrar koşturmaya başlamış, bunun üzerine Şahin'ini salmış kral. Hani kanatlılar koşanlardan daha hızlıdır derler ya Şahin havalanmış, Tez zamanda Ceylan'ı yakalayıp tepesine binmiş. Sivri ve keskin gagasıyla hayvancağızın başıyla boynunu, sırtıyla ayaklarını gagalamış. Tüm bunlara rağmen can haviliyle kaçmaya devam eden Ceylan çok geçmeden yorulmuş. Üstelik gaga saldırısında gözlerini kaybedince ne yöne gideceğini bilemeyip çaresizlik içinde iyice yavaşlamak zorunda kalmış. At sırtında koşturan kral Ceylan'ı yakalamış. Kargısının tersiyle başına birkaç darbe indirmiş. Hayvan yüzük oyun yere devrilince inip kılıcıyla kafasını uçurmuş, bıçağıyla derisini soymuş, yüzülü hayvanı eğerine asarak geldiği yola revan olmuş. Olmuş olmasına da yol yorgunluğuna bir de av zahmeti eklenince çok susamış kral. Zaten hava da sarı sıcakmış. Su var mı diye meraklı gözlerle etrafını kolaçan ederken. Devasa bir ağacın dallarından yere düşen damlacıkları fark etmiş. Derhal inmiş atından, Şahin'in boynundaki küçük tası çıkarıp doldurmuş. İlkin sadık kuşuna sunmuş tası. Fakat Şahin bir pençe darbesiyle tası yere düşürmüş. Şahin'in hırçınlığını av yorgunluğuna yoran kral, tası alıp bir kez daha doldurmuş, bu defa atını uzatmış, ancak Şahin havalanıp tası yere düşürmüş yine. Kral öfkeyle ayağa kalkarak elinin tersiyle uzaklaştırmış onu. Üçüncü defa ama bu sefer kendisi için doldurmuş tası. Şahin buna da engel olunca hırsına yenik düşmüş Sinbat ve ''Bernan Körkuş. kuş, kendin içmediğin gibi başkalarına neden mani oluyorsun?'' diye kızıp kanatlarını yolmaya başlamış. Acı içinde can çekişirken başıyla ağacın tepesini işaret etmiş Şahin. Merakından kral da kaldırmış başını. Bir de ne görse beğenirsiniz. Gür dallar arasında gizlenen büyük bir yılan ağzını açmış, yere zehir damıtıyor. Şahin'in fedakarlığını henüz anlayan kralın dolmuş gözleri. Yaptığına bin pişman olmuş. Yaralı halde sayıklayan Şahin'le okşayıp, atına atlayıp hiç vakit kaybetmeden, Adamlarının yanına dönmüş. Hükümdar Yunnan hikayesini bitirdikten sonra vezirine dönerek, ''Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır.'' demiş. Dinledikleri işine gelmeyen vezir, istifini bozmadan umarsız bir dille, ''Efendimiz.'' diye karşılık vermiş. ''Selametinizi düşündüğüm için ben sadece sizi uyarmak istemiştim.'' Lütfen söylediklerimi yabana atmayın. Aksi takdirde vezirinin tuzağına düşen şehzadenin başına gelenlerin sizin başınıza da gelmesi işten bile değil. Hükümdar meraklı gözlerini kaçırmadan, nasılmış anlat bakalım deyince, hain vezir gizli gizli sırtarak, seve seve efendim deyip anlatmaya başlamış.